Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Rabbim hepinize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle razı olacağı amelleri işlemeyi hepinize nasip etsin. Rabbim sevdiği amellerin sevgisini sevdiği insanların sevgisini sizlere nasip etsin. Burada sırf Allah rızası için toplandığınız gibi bir gün cennette de böyle toplanmayı ve Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi hepimize nasip etsin. Amen. Kardeşlerim, Ramazan ayı geldi, gidiyor. Ramazan ayı rahmet ayıdır ve şeytanların zincire bağlandığı bir aydır. Damazan ayı çıkar çıkmaz arka arkaya bir oruç tutmaya kalkın, tutamazsınız. Çünkü şeytanlar cirit atar. Ya açlıkla, ya baş dönmesiyle, ya başka bir şeyle orucu hemen bozma yoluna gidersiniz. Yani nafileleri en fazla ya pazartesi perşembe ya aydan üç gün başında, ortasında, sonunda. Ama bir ay boyunca peşi peşine orucu Ramazan dışında tutmak cidden nedir? Çok zordur. Ramazan ayındaki kolaylıksa Allah Azze ve Celle'nin biz Müslümanlara rahmetidir, kolaylaştırmasıdır. Ve İslam'ın beş şartından binasından nedir? Birisidir. Orucun ilk farziyetine baktığımızda Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından Şit Aleyhisselam'ın kavmine Allah Azze ve Celle orucu farz kılıyor. Kime? Zenginlerine, fakirlerine değil. Neden zenginlerine oruç farz, fakirlerine değil? Çünkü zenginler fakirlerin halinden anlamıyorlar, ilgilenmiyorlar. Onlara sadaka ve infakta bulunmayınca ilk Allah Azze ve Celle o kavme Orucu farz kılarak onların açlık nedir? insana ne gibi duygular yaşatıyor? Onu anlasınlar diye onlara orucu ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Ve insanlar da o zaman infak neymiş? Sadaka neymiş? Fakirlerle ilgilenmek neymiş? Bunu ne yapmışlardır? Tatmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde orada kitap ehlinin Muharrem ayının 10'unda oruç tuttuklarını görüyor. Yani Aşure orucu dediği halk arasında. Ne yapıyorsunuz? Oruç tutuyorsunuz. Niye tutuyorsunuz? İşte Adem bugün doğdu, işte bugün cennetten kovuldu, bugün tebessi kabul edildi. Nuh tufanı işte bugün oldu. Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'den Firavun'un zulmünden bugün kurtuldu gibi birçok şeyler sıralıyorlar. Ve Selam da diyor ki ben size onlara diye peygamberlere sizden daha yakınım diyerek aşırı orucunu da tutmaya başlıyor. Fakat siz diyor bunlara ne yapın muhalefet edin önüne ya da arkasına ekleyin. Daha sonra Allah azze ve celle ramazan ayını müslümanlara farz kılınca aşırı orucunu tutan tutuyor bırakan bırakıyor. Evet, Ramazan orucu bizim için farzdır. Ve çok merhametin olduğu, cömertliğin olduğu, affın olduğu ve içinde çok şeyin gizli olduğu bir rahmet ayıdır. Allah bu hayde kazananlardan eylesin. Amin. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, geçmiş ümmetlerin ömürleri fazla. Mesela Bünuh Aleyhisselam'ın davetteki yaşı 950 diğer peygamberlere bakıyorsun. 300 küsür, 400 küsür olan var. Onlar ibadet yaparak haydi bizden daha fazla Allah azze ve celle de Muhammed ümmetine Kadir gecesini vermiştir. Ve Kadir gecesi bin geceden nedir? Daha hayırlıdır ki 80 küsür sene yapıyor. Yani düşünün 60 yaşına gelen bir adamın bunu 15 yaşında erdiğini düşünün neredeyse 45 sene her sene Ramazan ayını yakaladığını düşünün. 45 çarpı 80'i bir çarpın. Yani geçmiş ümmetlerin yaşına siz de ne yaparsınız? Hayrına erişebilirsiniz. Allah o geceyi yakalayan sanlı Müslümanlardan eylesin. Amin. Ve Kadir Gecesini aramak da nedir? İmandandır. Nasıl ararsınız? Mesela Hristiyanlar Noel Baba diye bir şey kutlarlar. Dışarılara çıkarlar. Onların bir sakallı dedeleri var. Kırmızı elbiseleri var. Geyikten böyle atları var. Paytonları var. Bacadan girer. Kapıyı da bırakır. Hediyeler dağıtır gider. Kadir Gecesi deyince bizde ne var böyle? Ne bekliyorsunuz Allah'tan? Allah'tan yani öyle hayırlar vardır ki insan bazen yaşayarak o tadı tadarak, o lezzeti tadarak anlar. Bazı şeyler de vardır ki ileride anlar. Bazı duygular vardır ki hemen anında ne yapar anlar ve kendisine düzen verir. Kadir Gecesi de böyle kendisine insanın hayır kazandırdığı bir mübarek günlerdendir. Mesela haç farz mıdır? Farz. Gücü yetene yol emniyeti olana nedir? Farzdır. Hacca gidip de hacı kabul olmayanın ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Burnu yerde sütsün, burnu yerde sütsün, burnu yerde sütsün. Ama hacca gidip de hacı mebrul olan ne oluyor? Anasından doğduğu gibi ne yapıyor? Tertemiz oluyor. Bakın hac farz. Hacca gittin mi haccın rükunlarını ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Ve oradan tertemiz arınıp ne yapacaksın? Geleceksin. Ve bir insanın da haccının kabul olup olmadığını nereden anlarsınız? Ya, son Döndükten sonraki gidişatına bakılır. Döndükten sonraki o insanın gidişatına bakılır. Hayra doğru gidiyorsa... Demek ki haccı mebrur. Şerre doğru gidiyor. Hal ve hareketleniş, düzeltmemişse demek ki o haccın ona hiçbir faydası ne yapmamış? Olmamış. Evet. Bugün sizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimiz şöyle buyuruyor ki dediği bir hadisi işlemek istiyorum. Hadis ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkıyor fakat... ...birçok rivayette Rabbımız şöyle buyuruyor... ...Ulu Allah şöyle dedi ki diye başladığı rivayetlerden bir tanesidir. Bazıları bu tip rivayetlere hadisi kutsi ismini de ne yapıyor veriyorlar. Ama biz geçen gün hadis usulünde görürken ne dedik... ...bizim için hadisi kutsi diye nedir bir olay yok nedir? Bu Allah Resulü yalan söylemesi mümkün olmayan bir ağızdan çıkan nedir? Sözlerdir. Rabbimiz ise kimdir? Ebu Zer'dir. Allah kendisinden razı olsun. Dostum şöyle dedi ki dostum böyle dedi ki diyen üç tane sahabe vardır. Bunlardan birisi Ebu Zer-Kıfari bir tanesi Ebu Derda bir tanesi de Ebu Hureyre'dir. Allah onlardan razı olsun. Üçü de Allah Resulü Aleyhisselatü o kadar çok seven insanlar ki dostum diye birbirlerine ne yapıyorlar? Hitap edebiliyorlar. Canlarından daha çok, nefislerinden daha çok ne yapmışlar? Sevmişler ve kendilerini ona feda adamış insanlardandır. Hatta Ebu Zer Allah kendisinden razı olsun. Bir gün geliyor İmam Nesai kitabını İman'dan imanda nakleder bunu. Ey Allah'ın Resulü, falanı bir yere emir gönderdin, beni de falan yere emir göndersene diyor. Normalde bu tip ifadelere bakın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, biz bizden memurluk, emirlik isteyene ne yapmayız? Emirlik vermeyiz diyor. Ama bakın Ebu Zer e öyle diyor. Kendine döndürüyor, omuzundan tutuyor, vallahi diyor, nefsim için istediğimi senin için de isterim. Fakat senin omuzların cılız. Sen bunu ne yapamazsın? Kaldıramazsın. Arkasından hemen aynı cümleyi yine kullanıyor. Vallahi diyor kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim. İki kişinin dahi diyor şeyini üzerine ömür boyu alma. Ebu Zer ölene kadar hiçbir zaman memuriyette görev almamıştır. Ama bugün hariciler isimlerine bakın hep Ebu Zer'dir. Niye? Ebu Zer hiç memurluk yapmamıştır. Uzak durmuştur derler. Halbuki illet nedir? Senin omuzların zayıf. Sen iki kişinin dahi idaresini üzerine ne yapma? Almadır. Ve Ebu Zer gıfariye sen git Rebeze'de benim koyunlarımı güt diyor. Rebe'de Medine'ye yakın suyu çok az ama acı olan bir bölge. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleyhisselam'ı ve koyunlarını ne yapıyor? Orada Ebu Zer gidiyor ve öldüğünde de Ebu o kadar fakir bir durumda ölüyor ki kardeşler kafasını örtüyorlar ayağı açık kalıyor. Ayağını örtüyorlar, kafası açık kalıyor. En son kafasını örtüyorlar, ayağına da ısır otu var. Onları kuyumcuların kullandığı, kesiyorlar. Ayaklarını da ne yapıyorlar? Onunla örtüyorlar. Rebeze de şu an nedir? Gömürüdür. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Mustafa amca hoş geldin. Önder sende hoş geldin. Eşer hoş geldin. Sana kim geldi? Mesut hoş geldin. Evet, Ebu Zer böyle birisi. Allah kendisinden razı olsun. Yaşar abi hoş geldin. Seni görmedim bak. Kendisi Allah Resulü'nü çok seven, dinini çok seven yüce sahabelerden bir tanesi ve dostum diye hitap eden insanlardan. Ve bu rivayette işte bu yüce insanın naklettiği rivayetlerden bir tanesidir. Allah kendisinden razı olsun. Hadis, neredeyse tevhidin bütün özlerini bize anlatan rivayetlerden bir tanesidir. Yani, yaşamış olduğu toplumda insan birçok evrelerden geçer. Mesela biraz önce kardeşimiz ana rahmindeki bir çocuktan sordu, onun hallerinden sordu. Düşünün, çocuk ana rahmindeyken bir pis suyun içinde bir kordon bu bağıyla besleyen kim? Allah. Allah. Allah. Çocukta hiçbir rızık endişesi var mı? Yok. Anada var mı? Yok. Onda da yok. Hatta çocuk olduğuna, hamile kaldığına ne kadar sevinir değil mi? Çocuk doğar, anadan ne olur? Süt gelir. Kandan bembeyaz bir süt. Çocuk iki sene onunla ne yapar? doyar. Anada ve çocukta rızıkla alakalı bir endişe var mı? Yok. Hatta anne emzikli çocuğu var diye Ramazan ayındayız. Bakın Allah ondan ne yapıyor? Orucu da kaldırıyor. Yani emzikliyse çocuğuna süt yetmiyorsa orucu da ne yapmasın? Tutmasın der. Çocuk sütten kesiliyor ve anne ve babanın yanında Rızıklanarak büyümeye başlıyor. Var mı rızık endişesi? Yok. Yok. Ana baba öldü yine ne yapıyor? Bir başkasının yanında büyüyor. Ne zaman rızık endişesi başlıyor? Bir işe giriyor. Bir meslek sahibi ya da evlenecek. Hani işi. Bakın sahabe devrinde, yani bu sözlerim yanlış anlamayın. Evlenmede işin var mı? Aşın var mı? Sorusu var mı? Yok. yok. Bizde var mı? Yok. Var. Hem de Müslüman olan babaların sözü bu. Ya bir işini eline bir alsın. Okulunu bir bitirsin. işte askerliğini bir yapsın. Ondan sonra ne yaparız? Olan cehennemi bir garantilesin Ondan sonra sen artık ne yaparsan yap. Bakın orada bu endişe yok. Bu endişe yok. Peki endişe ne zaman başlıyor? Bir işe başlıyor, bir iş yeri açıyor, rızık kazanmaya başlıyor. Bu sefer ne yapıyor? Eğer o ana kadar ebeveynler, anne veya baba hakkı anlatmamışsa, tevhidi anlatmamışsa, rezak olan Allah'ı tanıtmamışsa elbette ki şeytan ona gelecek, açlıkla ne yapacak? Korkutacak. Biz her zaman sohbetlere başlarken öğretmiş olduğumuz bir ayet-i kerime var. Yani öğretmiş derken biz zikrediyoruz. Siz de ne yapıyorsunuz? Hıfz ediyorsunuz. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56. Devam eden ayet neydi? Ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Hepinizi doyuran benim. Benim Yeter ki bana ne yapmayın? Şirk koşmayın. Yani yediren, içiren, rızık veren kim? Allah. Ama buna rağmen insanlar kazanırken aşk alma, muhtaç olma korkusuyla ne yapar? Allah'ı unutabilir. Kazancını harama götürebilir. Veyahut cimrileşebilir. Veyahut israflaşabilir. Veyahut Allah'ın ana rahminde Ana rahminde takdir edilen neler vardı? Dört unsur var. Biri ne? Erkek mi dişi mi? İki? Sahip mi şahimi? Üç? Ömrün o kadar olacak? Dört? Yani sen daha ana rahmindeyken senin rızkın ne yapıyor? Taksim ediliyor. Sense onun peşinde koşan bir adamsın. Burada ne yapmayacağım? Hıslanmayacağım? Helalını? isteyeceksin. Sana takdir edileni harama ne yapmayacaksın? Çevirmeyeceksin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyuruyor diyerek bir sözünde diyor ki kullarıma söyle rızkım daraldı diye rızkını haramdan aramasın. Ben ona neyi takdir etmişsem o ona isabet etmeden o ruh o bedenden ne yapmaz? ayrılmazdır. Evet konuyla alakalı olduğu için bu şekilde giriyorum. Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle bize diyor ki ey kullarım ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Ve sizlere de haram kıldım. Öyleyse birbirimize zulmetmeyin. Evet. Zulüm kelimesini ele aldığımız zaman Zulüm, nasılsın, iyi misin, selamünaleyküm Allah iyiliğini versin gibi kelimelerden değil. Yani hayır tarafında değil. Bunu yapın, yaparsanız size hayır var, cennet var dediği bir yer değil. Zulmü kendi nefsime haram kıldım derken, burada çok dikkat edin. Bugün biz burada rahat içindeyken, bir yerde insanlar katlediliyor mu? Tecavüze uğrayan, birçok haksızlığa uğrağın, parça parça olan insanlar var mı? Var. var. Allah zulüm mü ediyor? Nasıl? He? Yoksa insanlar mı birbirine zulüm ediyor? Kendi, Bakın, Allah zulmü kendi nefsine ne yapmış? Karam kılmış. Hemen uyarıyor. Birbirinize zulüm etmeyin diyor. Öyleyse siz de ne yapmayın? Etmeyin. Şimdi, Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısı mı? Yaratıcısı. Şek ve şüphe yok. Peki birine istediği gibi azar edebilir mi? Evet. Yaratan. Düşünün bir iş yeri sahibi. İş yeri sahibiyim diye istediği zaman işçiye haksız olarak azar yapabiliyor mu? Aşırı gidebiliyor mu? Gidiyor. Allah Azze ve Celle yarattığı halde hiçbir şeye zulmetmediğini ne yapıyor? Kendi söylüyor. Ve zulmü insanlara ne yapıyor? Haram kılıyor. Mesela geçmiş ümmetlerden üç kişiden bahsediyor. Daha önceki gördüğümüz rivayetleri hatırlayacak olursanız fırtınalı bir günde bir mağaraya e, sığınıyorlar. Bir kayada geliyor mağaranın ağzını ne yapıyor? Kapa diyor. Dışarıda kalsalar onlar için neydi? Daha hayırlıydı. Işık da yok artık. Başlıyorlar. Nasıl Duaya Halisane. Gözden geçiriyorlar şimdi. Neyle kurtuluruz? Allah'tan başka yardım edecek kimse yok. Oraya girdiklerini de ondan başka gören yok. Ne yapıyor birisi? Ana baba hakkına riayet. Birisi kul hakkına riayet. Birisi de tam günaha azmettiğinde Allah korkusunda geri durmayı ne yapıyor? Tevessül ederek Allah'a dua ediyor. Demek ki Kul hakkına riayet. Yani zulüm işlememe evet. insanın ne yapıyor? Hayra gitmesine sebep oluyor. Ve kader bahsinde de işledik hatırlayacak olursanız, iyilikler kimden? Allah'tan. Allah'tan. Kötülükler? Kendi elimizle. Bizim kendi elimizle, kendi nefsimizle ne yaptığımız işlediklerimizden. <gülüyor> Ayet devam ediyor. Her ikisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor bunu anladınız mı? Yani iyiliği yaratan da işlemene sebep kılan da kimdir? Allah'tır. Aynen ayeti kerimede Rabbinden sana bir lütuf olarak yumuşak olmasaydın kaba, katı kalpli olsaydın etrafındakiler ne yapar? Dağılır giderdi. Yani yumuşaklık ondan, kabalık katılık senden, kendi nefsinden. Yani her iyilik namına ne varsa kendinden ne yapmayacaksın? Bilmeyeceksin. Kötülüğü kendinden arayacaksın. İşte Allah Azze ve Celle de özellikle uyarıyor. Ben yani insan birini azap etse etmez mi? Allah Azze ve Celle yarattığı halde yeryüzünde insanlar Allah'a sırt dönmüyor mu? Her türlü günahta yarışmıyor mu? Herkes şurada herkes kendi nefsine baksın. Allah birden azap ediyor mu? Hep erteliyor. Acaba kulum tevbe eder mi? Acaba halini düzeltir mi? Acaba hayra ne yapar? Döner mi? Allah Azze ve Celle azabını erteledikçe insanda ne yapıyor? Şımarma başlıyor. Hakkı aşma başlıyor ve daha ileriye ne yapıyor? Gidiyor. Buna rağmen ben zulmü kendi nefsime ne yaptım? Haram buldum. Şimdi zulüm deyince bunun da nedir? Çeşitleri vardır. Ahmet'in müsretinde gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zulmü üçü ayırıyor arkadaşlar. Bir diyor aleyhissalatü vesselam, onun diliyle değil. Allah affetmez. Allah karışmaz. Allah meşiyetine bırakmıştır. Tekrar dönüyor. Bakın günahları kaça ayırdı? 3 Üç. Demek ki işlenen günah birisi affolmuyormuş. Seni ebedi cehenneme götürüyor. Biri neymiş? Parışmıyormuş. Biri de meşiyeti Yani affedir. dilerse azap ediyor. Dilerse evet, affediyor. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler koşmanız. Yani eşler koşmanız. Eş nasıl koşulur? Korkuda. Allah'tan korkar gibi bir şeyden korkabilirsiniz. Allah'ı sever gibi sevebilirsiniz. Allah'a sığınır gibi sığınabilirsiniz. Allah'tan ister gibi isteyebilirsiniz. Allah'a adar gibi adayabilirsiniz. Bunlar olabilir mi? Amin. Allah bilerek, bilmeyerek şirke düşmekten bizleri korusun. Amin. Bu nasıl olur şimdi? Arabası olan birisinde Şöyle Kur'an gördünüz mü hiç? Camın oraya koyuyorlar. Niye koyuyorlar okumadığı bir şeyi? Korusun. Korusun. Veyahut muska gibi. Veyahut nazar boncuğu. Veyahut o egzuzun oraya bir nazar boncuğu atmalı gibi. Bunlar nedir? Bunlar tevhidi bozan şeylerdir. Allah'a inanıyorum, Allah'a sığınıyorum diyen bir insanın onlar oraya ne yapmaması Koymaması gerekir. İşte Allah ne diyor? Affetme. Allah'ın korumasını bırakıp Allah'ın yarattığı bir eşyadan medet ummadır bu. Evet. Karışmadığına gelince o da nedir? Kul hakkıdır. Rabbim buna ne yapmıyor? Ben karışmıyorum diyor. Kıyamet gününde boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Ne yapacak? Orada kimse hiçbir yere ne yapacak, kaçamayacak. Kıl kadar hakkı varsa onu onu yapacak, alacak. Onun için Buhari'de gelen bir rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve "Altının, dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın?" telaşlıdır. Ve bu bapta soruyor. müflis nedir bilir misiniz? Bakın soru sorarak öğretme tekniği Allah Resulü'ndür. Aleyhisselatü Vesselam'ın. Soruyor. Müflis nedir? Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü ticaret ehlidir. Ticareti yolunda gitmeyip iflas eden insana müflis denir. Yoktur Bu sizin anladığınız gibi değil. Mahşer yerine diyor. Öyle bir gelir ki amelleri ufku doldurur. Herkes adama bakar. Bu kim? Yani bu kadar hayrı nasıl işledi? Ama ona küfür etmiştir, ona tecavüz etmiştir, onun malını gasp etmiştir, ona sığmıştır, evini yakmıştır. Herkese bir kötülüğü vardır. iyilikleri onlara ne yapılır? dağıtılır, dağıtılır, iyiliği biter. Ama günah işlediği insanlar daha vardır. Onların günahlarını sırtlanır, yüzüstü cehenneme düşer. İşte müflis neymiş? odurdur Evet. Allah bizi kul hakkından korusun kardeşlerim. Ve yine cihat baklarına bakıyorsunuz. Şehidin diyor ilk öldüğünde, ya ilk kanında bütün günahları tertemiz olur. Ama kul hakkı müstesna diyor. Aynen bir duvarda diyor çiviye nasıl bir şey asılıysa elbise, onun ruhu diyor cennetin kapısında asılı kalır. Ta ki kiminle hakkı varsa Onunla hesabı görülene kadar. Allah bizleri mağfiret etsin. Amin. Demek ki şirkten sonra en çok dikkat edeceğimiz noktalardan birisi neymiş? Kul Gelelim menşiyete. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine Ebu Zer'le giderken zina eden cennete gidecek diyor. Ebuzer diyor ki, Allah'ın Resulü diyor Allah'ın kitabında zina haram yazıp duracak, bunu okuyacak zina edecek cennete gidecek öyle mi? Evet diyor. Hırsızlık yapan cennete girecek, içki içen cennete girecek. Ebuzer, Allah Resulü ne derse, Ebuzer de Allah'ın kitabında bu yazılı olacak, o da işleyecek girecek öyle mi diyor. Evet, Ebuzer'in burnu yerde sürtse de girecek diyor. Demek ki kişinin kendi nefsine yapmış olduğu zulüm neyse bu Allah'ın nesiymiş meşiyetinde. Dilerse azap ediyor ama bu azabı ebedi mi? Şirk işleyen cennete ne yapamayacak? Giremeyecek ama kalbinde hardal danesi kadar iman olan insan sonunda cennete ne yapacak? Girecek. Ama buradan illa günah işle işleyebildiğin kadar değil arkadaşlar. Yani burada günah insanlar günah işlemez mi? İşler ama günah işleyenin en hayırlısı nedir? Tövbe eden Allah'tan mağfiret dileyendir. Hatta siz günah işlemeseniz Allah günah işleyen bir topluluk halk eder. Onlar günah işlerler. Allah da onları ne yapar? mağfiret eder. Ama bağışlanma diler. Veyahut bir rivayette yine Bukhari naklediyor. Kul Allah'a halisane, ihlaslı bir şekilde ibadet eder. Ve bir gün şeytana uyar veyahut nefsine uyar bir günah işler. Sonra aklı başına gelir tövbe eder. Rabb'ı der ki kulum bir Rabb'ı olduğunu bildi. Döndü, tövbe etti. Ben onu bağışladım der. Diyor. Sonra yine diyor tövbesine sadık kalmaz. Yine bir günah işler. Sonra tövbe eder. Rabbi, kulun bir Rabbi olduğunu bildi der ve onu ne yapar? Mağfiret eder diyor. Yani dünya dolusu günahla gelene, dünya dolusu Rabbim ne yapıyor? Mağfiretten. Ama burada şunu da düşünün. Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam Günaha mı istekliydi, hayrandı. hayran mı? Günah işledi mi? Yok, uzak durdu. Ashabı uzak durdu. Öyleyse bize de ne düşür? İman arttıkça günahlardan ne yapma? Uzak durmak. Çünkü ayeti kerimede Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti. Mümin olan insan ne yapacak? Bunlardan tiksinecek. Evet, demek ki Allah kendi nefsine zulmü ne yapmış? Haram kılmış. Birine azap ettiğinde bu neymiş? Zulüm değilmiş. Çünkü Allah Azze ve Celle cenneti yapılan salih ameller için mükafat, cehennemi de işlenen günahlar için ne yapmıştır? Azap yeri yapmıştır. Allah dirini azap ettiğinde o asla zulüm değildir. Evet. Anladık mı? Şirk, kul hakkı ve meşiyet. Mesela meşiyet meselesinde intihar eden bir adamın intihar ettiği şeyle cehennemde ebedi azap çekeceği geliyor mu? Gelecek. Geliyor ebedi ifadesi o fiilin ne kadar kötü bir fiil olduğunu anlatmak içindir. Yoksa ebedi cehennemde kalacak sadece kimdir? şirketlidir Yani kafirler ve müşriklerdir. Ama kendi nefsine zulmeden ebedi ne yapmayacak? Kalmayacak. Bakıyorsunuz Müslüm'ün kitabı da iki tane sahabe Medine'ye hicret ediyorlar kardeşlerim. Bir tanesi Medine'nin havasına dayanamayarak intihar ediyor ve bileklerini kesiyor ölüyor. Daha sonra arkadaşı onu rüyasında görüyor. Rabbim sana neyle muamele etti? Gördüğün gibi diyor Hizmet etmem hasebiyle cennete koydu diyor. Yani bakın Allah Resulü bakılır Vesselam Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazını kılmıyor ashabına ne yapıyor? Kılmasını söylüyor. Çünkü cenaze namazı intihar edenin emir tarafından ne yapmaz? Kılınmaz. Ama sahabeler ne yapar? Kılar. Neden kılınmaz? Çünkü iyi yaptın, aferin tipinde sıvazlanırsa ne olur? Herkes sıkıştıkça intihar etme yoluna ne yapar? Gider. Onun için dinimiz ne bir başkasının canını kıymaya ne de kendi nefsine kıymaya ne yapmamıştır? Müsaade etmemiştir. Birisi iman etti mi? Birinin birine üç şey nedir? Haramdır. Ama şöyle bir dua etme hakkı veriyor dinimiz. Eğer yaşamaktan bıkmışsan şöyle dua et. Ya Rabbi yaşamam benim için hayırlıysa ömrümü uzat, hayırlı kıl. Ölmem benim için hayırlıysa benim canımı iman ehli olarak ne yap? Al diye dua etme vardır. Allah böyle durumu bizleri düşürmesin kardeşlerim. Allah Allah. Ve o sahabenin o halini diğer arkadaşı ne yapıyor? Rüyasında görüyor. Yani o sahabelerin rüyaları bile neydi? Sadık. Yani öbür taraftan net bir haberi ne yapıyor? Alıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi onun elini bize bağışla diyor. Ee, sahabenin elleri sarılı olarak cennette görüyor. Allah'ım onu da bize bağışla diyor ve onun sargıları ne yapıyor? Düzeliyor. Evet. Onun da e, şeyi o şekilde. Evet. Demek ki Rabbimiz zulmü kendi nefsine ne yapmış? Haram Öyleyse kullar da kendi nefsine ne yapmayacak? Zulm etmeyecek. Burada devlet başkanı tabiatına, koca, karısına, çocuklarına, büyük, küçüğe, güçlü, zayıfa. Yani kimse kimseye elindeki imkanlar böyle diye veya güç diye, üstünlük diye alttakini ezmeye ne yapmayacak? Kalkmayacak. Zulmü her e, çeşidine ne yapıyor Allah? Yasaklıyor. Ben yapmıyorum ki size ne oluyordur? Evet. Devam ediyoruz. Dikkat ederseniz gelen kim? Polisler de Rusya eskiden polis Yan taraf. tarafı. Evet. Köşe almaya geldikler size namaz diyor diye sevaplarlar dedik. Evet. Devam ediyor e, hadis-i şerif. Birbirinizi asla zulmetmeyin. Anladınız mı burayı? Bakın bu bir emirdir. Yani zulmetmeyin derken e, anneniz babanız yanınızda ihtiyarlayabilir. Onlara ne yapmayacaksınız? Üf bile demeyeceksiniz. Derseniz bu bir zulümdür. Kadınınız genç iken almışsınız, bakir olarak almışsınız, sevmişsiniz. Türkler parayı bulunca ne yapardı? Kadına zulmetmeyeceksiniz. Evladınız sözünüzü dinlemedi diye ne yapmayacaksınız? Zulmetmeyeceksiniz. O sizin çocuğunuz. Atamazsınız. Satamazsınız paranız var, çalıştırıyorsunuz, işçiniz var, işçi diye onun hakkına, duygularına ne yapmayacaksınız? Girmeyeceksiniz. Çünkü herkes bir nefis taşıyor, o nefsi kendine layık olmadığını ona ne yapmayacaksınız? Yapmayacaksınız. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü ve selam Ebu Zer'e ne diyor? Vallahi diyor, kendi nefsim için istediğimi senin için de isterim diyor. Evet. Demek ki kendi nefsimize layık görmediğimiz bir hareketi de bir başkasına ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Kadına itaat itaat diye çemkilen erkekler Allah'a itaati yerine getirmezler. Ama kendisine itaat etmesi gereken kadın ve çocuklarından ne isterler? Sen önce babbına bir itaat et, öbürlerine itaat et demene bile gerek kalmaz kalırsa gel benim yüzüme tükür. Sen önce itaat edici olan yere itaatını yap. Öbürlerini boyuna eğdirecek kim? Allah'a Evet. Bu maddeye geçelim mi? Nefsimize zulmümüzü ne yapacağız? Haram kılacağız. Bunun yanında bakın. Çok şeyler girer de ben saati uzatıp sizin canınızı vaktinizi fazla almak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. Mesela yaşamış olduğumuz toplumda en çok göze batan, zararsız gözüken tasavvuf ehli vardır değil mi? Her fırka onları sever, hoşuna gider. Çünkü onların kendilerine zararı var, başkasına zararı yok. Rahipler gibi, rahibeler gibi evlenmeyin. Bir yere çekilin. Dünyadan ne yapın? Ele tek çekin gibi birçok neleri vardır? hal ve hareketleri vardır. Ama bunda başarılı olabilirler mi? Olamazlar. Çünkü nefistir, karşı cinse istek duyar, evlenecektir. Nefistir, yiyecektir, içecektir. Burada illet nedir? Haram ilişkiye girmeyecek, israfa girmeyecek, cimri olmayacak, ne sıkacak ne de saçıp savuracak. Allah'ın dediğini ne yapacak? Yapacak. Çünkü bize ruhbanlık ne yapmıştır? haram kılınmıştır. Zulüm derken zulmün çok nedir? Yönleri vardır. Yani inşallah anlaşıldıysa burayı geçelim. Evet. Biz ey kullarım hepiniz dalalet üzernesiniz. Benden hidayet verdiklerim hariç. Öyleyse benden hidayet isteyin ki ben de size hidayet vereyim. Önemli bir cümle siz kullukla alakalı sohbetleri anlatırken hatırlarsanız bir icbari kulluk, bir de ihtiyari kulluk demiştik. İcbari kulluk neydi? Bula erene kadar insanın aklından sorumludur. Sağını solunu ayırt edene kadar yapmış olduğu hal ve hareketlerdir. Yemesidir, içmesidir, yatmasıdır, kalkmasıdır, iyiliği, kötülüğü bilmesidir. Ta ki buluğa erdikten sonra ne yapıyor? Allah hiçbir kavme uyarıcı göndermeden ne yapmıyor? Azap edici değil. Zulüm değil. Allah zulmetmez. Azap edici değil. Ey kullarım hepiniz dalalet üzernesiniz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın geldiği asla bir bakın. Bir kadına ona yakın insan geliyor bir erkeğin yaptığını yapıyor. Bir kadına yüze yakın erkek geliyor gidiyor. Bir erkeğin bir kadınla yaptığı her şeyi yapıyor. Kadın hamile kaldığında çocuğu doğurduğunda elinden tutup Kabe'ye geliyor. Soy insanlar geliyor. Tek tek erkekleri inceliyor. İşte bu falanın diyor. Artık o kadın onun karısı çocuk da onun çocuğu. Bu nedir? Hep dalalettir. Yine havaya kuşu uçurtuyor sağa uçarsa tamam diyor bu ticarette hayır var. Adam kervandan yola çıkıyor. Sola gidiyorsa bunda hayır yok diyor dönüyor. Var mı böyle bir şey? Veyahut Kabe'de oklar vardı okları çekerdi işte on tane ok vardı küçüğü, kısayı çekerse bu belli bir sayısı adeti vardı bu iş sefer hoş değil, uğursuzluk Veyahut artık bu savaşa çıkılmaz derlerdi. Var mı böyle bir olay? Hep dalalet. Yine mesela alışveriş yapardı, zenginler mal alırdı. Fakat parasını ne yapmazdı? Ödemezdi. Zorbalık yaparlardı. Yani İslam'ın olmadığı, ölçü, tartı şeylerin olmadığı ortam nedir? Dalalettir. Kim gösterir hayrı? Allah kime hidayet ederse onu kimse ne yapamaz? Saptıramaz. Saptıramaz. Kimi de saptırmışsa onu da, da kimse hidayete erdiremez. Öyleyse dalaletten kurtaran Allah'a hamdü senalar da bulunalım ve ondan hidayetimizi artırması için ne yapalım? Dua edelim. Hepiniz hidayete muhtaçsınız. Öyleyse benden isteyin. Yani kıbleye dönmeniz Dinden bir şeyleri bilmeniz şu imanınızı kendinizden ne yapmayın? Bilmeyin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi ben bile şu amelimle cennete ne yapamayacağım? Giremiyor. Giremeyeceğim. Sen de mi? Evet. Allah merhamet etmese ben bile ne yapamam? Giremem diyorsa öyleyse hepimiz Allah'tan ne yapalım? affe ve dileyelim. Hidayetimizi, anlayışımızı artırması için dua edelim. Peki Allah kimi anlayışlıklar? Sevdiğini. sevdiğini. Öyleyse hidayeti hak etmek için Allah'ın sevdiği amelleri de ne yapacağız? İşleyeceğiz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirir, hal ve hareketini güzelleştirirse Allah onun geçmişini de siler, işlediği günahları da silerdir. Sahabenin birisi diyor ki, Ey Allah'ın Resulü diyor, ben diyor cehaletteyken öksüzü görsem hemen elinden tutardım. Yetim olsa barındırırdım. Yolda kalmış olsa yardım ederdim. Evlenecek insanlara yardım ederdim. Yani her türlü hayrın peşinden koşardım. Bunlar ne olacak? E sen nasıl hidayete erdirildiğini zannediyorsun diyor. Yani sizin iyi iş yapmanız, hidayetin de size ne yapmasına gelmesine sebep oluyor. İşte onun için hidayeti guru guru hani Gayserilerin bir sözü var. Guru guru gadan alim değil. Hidayeti isteyeceksiniz ve onda da ne yapacaksınız? Hayır da istikamet üzerine olacaksınız. Bakın fahişe bir kadın çölde bir kuyunun etrafında dili sarkmış bir köpeği ne yapıyor? Gezdiğini görüyor. Bakıyor sulayacak bir şey yok. Yani oradan çekip gidebilir miydi? Giderim. gidebilirsin. Ama iniyor, kuyudan suyu çıkarıyor, hidayete ediyor. Yani bir şey yapıyor. Veya 99 kişiyi öldüren birisi tevbe edecek ama alim birisini alıyor. Yani bir şey yapıyor ki kanaat etsin. Onun için hidayet de nedir? Demek ki istenecek. ısrarcı olunacak. Kuru kuru ne yapılmayacak? Yapılmayacak. Bazı arkadaşlar sıra sigara içerler. Yani, ya da eşek boku mu diyorlar? Ya abi dua et de bu eşek bokundan kurtulalım. Tamam? At. At bunu. Ben de sana dua edeyim. Bak o zaman dua geçerli olur. Sen pofur pofur çekerken abi bana dua et de ben bunu atayım. Bu olmaz. Sen at ben sana dua edeyim. Allah senden bunu tiksindirsin. Yani ameli işlemek için sen hareket edeceksin. Allah da sana ne yapacak? Evet. Yardım edecek. Evet. Demek ki Allah'ın hidayet etmediği herkes neredeymiş? Dalalette. Dalalette dalalet nedir? Karanlıktır. Her dalalet fınadır. Yani Ateş, evet. ateşe gider. Evet. Düşünün şimdi bir tarafınız kirlendi. Aleykümselamünaleyküm. Evet. Veyahut yemek yediniz bir kap kirlendi. Ne yaparsınız? Evet. Onur evet. gel şöyle ötürüyorum. Nerede buldun? Öyle mi? Aleykümselam hoş geldin. İnsan da kirlendiği zaman nerede yıkanacak? Cennete pis girebilir mi? Azıcık şu kadarcık kir var. Girebilir misin? Cennete temiz olandan başka hiçbir şey ne yapmayacak? Girmeyecek. Ve Orada temizlenecek olan ateşte biziz arkadaşlar. Allah bizleri mağfiret etsin. Evet. Burayı anladık mı? Bakın buraya kadar tamamen tevhidi meselelerdi. Yine tevhidi ama fıtrata iniyor. Ey kullarım! Hepiniz açsınız. Doyurduklarım müstesna. Öyleyse benden doyurulmak isteyin. Ben de sizi doyurayım. Evet. Biz tevhidi anlatırken kaç ayırıyorduk? 3'e. Tevhidi rububiye, tevhidi unuhiye ve isim ve sıfat. Rububiyet tevhidi deyince ne anlıyorduk? Allah'ın yaratması, rızık vermesi, yedirmesi, içirmesi, yaşatan ve öldüren olması. Yani kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren. Kim doyuruyormuş? Allah, Allah. Ama isteyin diyor. İsteyin diyor. İstiyor musunuz rızık? İstiyoruz. Bakın demin sohbetin başında dedik. Ana rahmindeyken Hı. bir kordon bağıyla pis suyun içinde kim besleniyor? Allah. Sen besleniyorsun. Sonra ana sütüyle iki sene kim besleniyor? Sen besleniyorsun. Ta ki elin rızık tutana kadar, ekmek tutana kadar ana babanın yanındasın veyahut Öldüler, yakınlarının yanındasın. Hiçbir sıkıntı yok. Doyuran kim? Allah. Yediren, içiren kim? Allah. Ne zaman başlıyor Allah'a sıktığını? Kendi kafamına başlıyor. İşte unutmayın diyor. Sizleri doyuran, yediren, içiren kim? Allah. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke toplumuna beddua etti. Onlar ne yaptı? Kıtlık içinde kıvrandılar. Ebu Sufyan o zaman müşrik, Mekke'ye geldi Vallahi Allah Resulüne ne diyor? Ey Abdülmuttalib'in oğlu, kavmin kırıldı. Ta çöllere kadar gittiler. Kemikleri yemeye başladılar. Gökyüzünde en ufak bir bulut olsa hemen altına koştular. Dua etsen de Allah bu belayı başımızdan ne yapsa? Kaldırsa. Yani İlla böyle bir olay mı olması gerekiyor da Allah'ın rızık veren olduğunu hatırlayalım. İlla bir belada, musibette bir husumette rezzak olan Allah hatırlanmaz kardeşler. Sen Allah'ı iyi sıhhatte halinde hatırlar, dua eder ona sığınırsan o da seni her halükarda ne yapar? Görür, gözetir. Yani sen Allah'ın hakkını koru, gözet ki Allah da senin hakkını ne yapsın? Korusun, gözetsin. Demek ki ey kullarım hepiniz açsınız. Benim doyurduklarım müstesna. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalarınızı diyor, yemeye zorlamayın diyor. Onları yediren, içiren biz istiyor. Düşünün şimdi, bir adam koy on kap yemeye yer. Ama aynı adam hasta olur. Yani kabı bırak bir kaşık belki 40 gün ne yapmaz? Yemez fakat yaşar. İşte diyor hastalarınızı yemeye içmeye ne yapmayın? Zorlamayın. Kim yedirip içiriyormuş? Veyahut bir adamın işi yoktur. Hasta yatar bir tarafa. Allah öbürünü ona sebep kılar ne yapar? Götürür. Yani onu aracı kılar, rızkını oraya kadar ne yapar? Gönderir. Veya hadis-i şerifte ne diyor? Siz diyor Allah'a gereği gibi kulluk etseniz şu aç karına yuvadan havalanıp tok karına dönen kuşlar gibi ne yaparsınız? Rızıklanırsınız diyor. Kardeşlerim burada Allah azze ve celle'nin Resulü'nün diliyle bize bildirdiği meseleler basit meseleler değil. Kur'an'da Allah azze ve celle Takın sizi şeytan açlıkla ne yapmasın? Korkutmasın diyor. Şeytan size buradan yaklaşacağı için Allah sizi ne yapıyor? Uyarıyor. Demek ki rızkı kimden isteyeceğiz? Allah'tan. Ve verdiği için de ne yapacağız? Hamd edeceğiz. İsraf etmeyeceğiz. Müsrifliğe ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Açları da ne yapacağız? Doyuracağız. Ama aşları doyururken de ayet-i kerimede ne diyor? Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Namazanın başındaki dersleri hatırlayın ayetleri. De. Biz sizden bir teşekkür ne yapmıyoruz? Beklemiyoruz. Sırf Allah rızası için ne yapıyoruz? Doyuruyoruz demeniz gerekiyor. Evet. Ve vermeniz de hiçbir zaman malınızdan ne yapmaz? Eksiltmez. Eksiltmez. Eksiltmez. Çünkü ayet-i kerimede bir hayır yaptığında sana nasıl geri döner diyor. Aynen bir başağın yedi başağın verdiği taneler gibi. Yani bir veriyorsun yedi yüz ve daha mistin Allah sana ne yapıyor? Geri kazandırıyor. Bunu ancak iman edenler ne yapar? İnanır ve hayatına geçirir. Evet anladık mı? İnşallah. Ey kullarım. Hepiniz çıplaksınız giydirdiklerim hariç. Öyleyse benden giysiler isteyin ki ben de sizi ne yapayım? Giydireyim. Nereye işaret ediyor bu? İnsanın doğumu elbiseyle evet. Ölümü. Mahşer yerine çıkış. Hepsi çırılçıplak anadan doğma ve mahşer yerinde dirilmede Allah Resulü ne diyor? Ya işe diyor. O gündür kimse kimseyi ne yapmaz? Görmez. Anadan ürüyen çırıl çıplak ve sünnetsizdir Utanmazlar mı? Sıkılmazlar mı ya Allah'ın Resulü? O gün diyor herkesin öyle bir derdi olacak ki kimse kimseyi ne yapmayacak? Tanımayacak. Demek ki kardeşler çıplak olarak doğan bizler yine çıplak olarak öleceğiz. Çıplak olarak ne yapacağız? Dirileceğiz. Adem Aleyhisselam ne zaman cennette giyinme böyle örtünme yoluna gitti? Yasaklanan bir şeye yaklaştığında. En güzel örtü nedir? Takva örtüsüdür. Yani nice örtülü, giyili insanlar vardır ama onlar nedir? Çıplaktırlar. Yani açtırlar. Allah'a karşı hakkıyla görevlerini ne yapmamışlardır? Yerine getirmemişlerdir. Öyleyse birinci manada alacağımız hepiniz çıplaksınız. Öyleyse Allah'tan ne yapın? Giysiler isteyin ki Allah da size ne yapsın? Giysiler versin. Ve Allah'ın giydirdikleri hariç herkes nedir? Çıplaktır. Giysi de de umûmen ele alalım. Bir erkeğin avredi neresidir? Kafası, bel, göbek Göbek. Mesela bir yere gider, hamama gider bir insan. Nasıl short giyer? Küçük mü? Büyük mü? Vücut hattını belirten de belirtmeyen de. Öyleyse Allah'ın haram kıldığı sınırları ne yapmayacak kimse? Geçmeyecek. Ve asıl örtü insanın nedir? Takva örtüsüdür. Emirlere sarılma, ne de ne yapma? Uzak durmadır. Evet. Doyuran kimmiş? Giydiren kimmiş? Öyleyse hiç kimse kendinden bir şey ne yapmayacak? Görmeyecek. Evet. Ey kullarım. Hitap kime? İsteseniz. Yani isteseniz de istemeseniz de, hoşunuza gitse de gitmese de sizi biz yarattık. Diyor. Yani ben senin kulun değilim. Deme hakkına nesin? Sahip değilsin. Diyor ki ey kullarım hepiniz gece gündüz günah işleyip duruyorsunuz. Günah işlemeyen var mı? Günahkar mısınız? Evet. Evet. Evet. Günahkar olanlar hayırlı günah olanlar. Evet. Ey kullarım hepiniz gece gündüz günah işleyip duruyorsunuz ve ben de bütün günahları bağışlıyorum. Günah kavramını ele aldığımızda dikkat ederseniz neyle başladık? Zulümle. Zulüm de nedir? O baptandır. Ve o da günahlar kaç ayrılıyormuş? Allah'a, kullara ve nefse dönük. Demek ki gece gündüz durmadan insanlar ne yapıyor? Nasıl işlenir günah? Bilerek, bilerek. Gizli de işlenebilir, açıktan da işlenebilir. Mesela rahmet ayındayız. Bukhari'nin başta olmak üzere birçok hadis kitabının naklettiği bir rivayet var. Adamın birisi diyor ki ben bugün gece çıkacağım, karanlıkta ilk karşıma gelene zekat vereceğim diyor. Adam zekatını veriyor, geliyor. Sabah oluyor, millet konuşuyor. Ahman birisi fahişeye zekat vermiş. Adam diyor ki tamam bugün gene çıkacağım ferahlıkta ilk önüme gelene vereceğim. Ertesi günü insanlar konuşuyor işte Ahma'n biri hırsıza zekat vermiş. Ertesi günü yine adam çıkıyor bu sefer zengin birine vermiş. Ertesi günü yine insanlar onu konuşuyor ve etini satan kadın düşünüyor ben diyor etimi satmadım halde bak Allah bana hiç yani bir hareket yapmadığım halde bana bir rızık gönderdi. Öbürü bak ben insanların haksız yere malını çalıyordum. Hiçbir şey yapmadığım halde bana rızık geldi. Zengin ben malı biriktirip duruyordum. Cimrilik yapıyordum. buna rağmen Allah bana mal gönderdi ve üçünün de hidayetine ne yapıyor sebep oluyor. Bakın günahlar demek ki hayırlı bir insanın yaptığı amelle de ne yapabiliyormuş? Çözülebiliyor. Veyahut günahlar insana ne yapar? Kalbine karanlık getiriyor. <gülüyor> Mümin birisi günah işlediğinde ne olur? Etrafına dağ yani kafasına dağ böyle düşecekmiş gibi hisseder. Ama facir münafık günah işlediğinde sanki bir sinek ısırmıştı elinden şöyle etmiş gibi hissederdir. Allah bizi müminlerden eylesin. Burada günah işliyip duruyorsunuz derken yemede, içmede, konuşmada, aile içi, aile dişi, hareketlerde, ticarette, komşuluk hukukunda, diğer gayrimüslimlerle hukukta hepsini gözden böyle geçirirseniz ne yapar? Demek ki muhakkak fire verdiğimiz yerler var. Veyahut bir abdesti düşünün. Allah'ın huzuruna gelirken insan ne yapıyor? Hem beden temizliği hem de ruh temizliği yapması gerekiyor. Sizin bedeniniz kirleniyor mu? Yok. Ama Allah ne yapıyor bizi? Temiz istiyor. İşte nasıl ki namaza durduğumuzda bizim o abdest aldığımızda azalardan günahlar dökülüyorsa demek ki bizler devamlı günah işleyen ne yapıyoruz? Topluluklardan oluyoruz ki Allah Azze ve Celle gece ve gündüz günah işleyip duruyorsunuz ve ben de diyor sizin günahlarınızı ne yapıyorum? Bağışlayıp duruyorum. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ben diyor günde yüz kere Allah'tan istiğfar dilerim. Biz ne yapacağız? Öyleyse benden istiğfar dileyin ki ben de sizi ne yapayım? Yani biz tasavvufçular gibi sana yüz tane estağfurullah, yüz kere şunu çek demiyoruz. Allah Resulü günde en az yüz kere istiğfar getiriyorsa bizim de ne yapmamız gerekiyor? Getirmemiz gerekiyor. Demek ki ey kullarım hepiniz gece gündüz günah işliyorsunuz ve ben de sizin günahınızı ne yapıyorum? Bağışlıyorum. Bunu anladınız mı bu ifadeyi? Ne zaman bir günah işleseniz Allah onu ne yapıyor? Örtüyor. Onu açıklamadıkça, siz ifşa etmedikçe Allah onu ne yapmıştır? Örtülüyor. Örtmüştür. Hiçbir zaman günahınızı ne yapmayın? Amin. Anlatmayın. Evet. Allah hepimizi mağfiret etsin. Amin. Rabbimiz Amin. affetmeyi sever. Bizleri de bağışlasın. Amin. Evet kardeşlerim. Burada önemli bir madde var tekrar. Ey kullarım bana zarar verecek herhangi bir zarar veremezsiniz. Aynı şekilde fayda verecek bir iyilikle ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Yani hepiniz toplansanız, bana zarar vermeye çalışsanız, hiç denemeyin de. Hepiniz toplandınız, bana bir iyilik yapmaya çalışsanız, bunu ne yapamazsınız? Başaramazsınız. Bir örnek verirsem daha net anlarsınız. Yecüç ile kıssasını çok okudunuz mu? Evet, evet. Onlar yeryüzünü istila ettiklerinde en son şöyle bir söz sarf edecekler. Yeryüzündekiler bitti. Şimdi sıra göktekinde diyecekler. Ve silahlarını hep göğe atacaklar. Artık o, o günün şartları kurşun neyse hep kendilerine attıkları nasıl dönecek? Kanlı dönecek. Ve daha sonra Allah onları ne yapacak, felak edecek. Demek ki Allah'la bile savaşacak insanlar ne yapıyormuş, çıkabiliyor. Veyahut Musa Aleyhisselam'ın kısasını çok okudunuz mu? Firavun ne diyor, ey Haman, yüksek yüksek kuleler yap da Musa'nın Rabb'ına giden yolu bulayım, onunla ne yapayım, savaşayım. Yani Allah'la harbetmeye çalışan birçok insanda ne yapacak, çıkacak? hiç çıkmasın diyor. Yani bunu ne yapamazsınız? Ne yapamazsınız? Ama halk arasında insanların itikadını bozmak için ne yapıyorlar? Filmler, senaryolar, kitaplar çıkararak ne yapıyorlar? Aşk tanrısı, yok gök tanrısı, yer tanrısı, şu Yunan tanrıları var ya ne o, Zeus, Apollo gibi devamlı birbirleriyle savaşıyorlar, Herkül. O onu öldürüyor, bu bunu. Yani böyle bir olay yok arkadaşlar. Bunlar sadece hayallerde ve şeytanın akideyi bozmak için yaptığı sadece vesvese, vesveselerde. Evet. Hiç kimse Allah'a ne yapamaz? Zarar veremez. İyilik onu da yapamaz. Ey kullarım! Eğer sizin hepiniz baştan sona inananız, küfredeniz, indiniz, cinminiz en tatvalı kulun hali üzerine olsa benim mülkümden hiçbir şey eksilmez. İndiniz cinniniz, inanınız küfredeniz yaratılan hepiniz ta Adem'den kıyamete kadar hepiniz benden bir şey isteseniz. Ben de size bunu versem bu da benim mülkümden hiçbir şey ne yapmaz? Eksiltmez. Aynen bir iğnenin böyle denize sokup da çıkarsanız ne kadar su alır? İşte benim mülkümden eksilteceğiniz o kadardır. Evet. Ey kullarım bunlar ancak sizin amelleriniz olup Allah zulmü haram kıldı mı? zulmetmeyeceksiniz etmeyeceksiniz. Dalalet üzerine miyiz? Hidayet diyeceğiz. Aç mıyız? Allah'tan doyurmasını isteyeceğiz. Çıplak mıyız? Giydirmesini isteyeceğiz. Günah işleyen insanlar mıyız? Affımızı, muafireti isteyeceğiz. Ve Allah Azze ve Celle'ye ...kul olmaya çalışacağız. Ey kullarım bunlar ancak sizin amellerinizdir. Sizin hesabınıza sayıyorum. Yani... Adem aleyhisselam unutuyor. Allah da kiramen katiplerini ne yapmıştır? Halk etmiştir. Sağda ve solda ne vardır? <gülüyor> İki melek vardır. Bunlar sizin yaptığınız her şeyi ne yapar? Yatar. Hiçbir şey onda nedir? Eksik değil. İşte Allah Azze ve Celle sayarım. Sonra size karşılığını vereceğim. Yani mahşer yerinde herkesin kuşunu boyunca sarılıyor. Yani amel defterini. Kim kurtulacak? Amel defteri arkadan soldan alanını sağdan önden alanını. Allah önden sağdan alanlardan eylemesin. Ve o defterde herkes yaptığı her şeyi ama ne yapacak? Her şeyi orada bulacak. Ve Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeyi bırakmayıp her şeyi orada sayıp döktüğünü ne yapacak? Görecek. Evet. Allah'a hamdedin ve kim de bundan başkasını görürse ancak kendini ne yapsın? Kınasın. Yani orada amel defteri iyi sağından verilmişse ne yapacak? Hamd edecek. Soldan arkadan verdiğinde ne yapmayacak? Ben onun peşinden gittim. Bu beni saptırdı. Bunların yüzünden ben bu hallere düştüm demesin. Herkes kendi nefsini ne yapsın? Kınasın evet. diyor. Rabbim Sübhanahu ve Teala hayırda yaşamayı, hayırda ölmeyi, senle Müslümanlar olmayı bizlere nasip etsin. Evet. Şu mübarek günlerin eczini kazananlardan eylesin. Evet. Sizleri sözü uzatıp da fazla tutmak istemiyorum. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Amin. ve la ilahe illa ve